Bilemeğin gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün sosyal medya mecrası Twitter'da sendikalı olmayan fabrikada çalışan bir kadın işçi. Dardanel işçileri Dayanışma Hesabı'ndan e, çalışma koşullarında yaşananları ifşa etmişti bu ayın başında. E, biz de bugün yayınımızda koma oyunda da tartışılan e, çalışma koşullarını hem e, dinlemek hem de e, özellikle kadın işçi sayısının yüksek olduğu fabrikadaki kadınların seslerinin duyurulmasına e, destek olmak ve dayanışmak adına Dardanel e, İşçileri Dayanışması adına Tufan Bey'i konuk ediyoruz. Tufan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. E, öncelikle e, sohbete geçmeden önce şunu e, söylemek istiyorum. Aslında e, kadın işçiler adına e, Tufan Bey konuşuyor olacak. Yayınımıza kadın e, işçi bir arkadaşımız ya da iki işçi arkadaşımız geliştirdi gelmek niyetindelerdi. Daha sonra haliyle de sendikasız bir fabrika olduğu için e, iş güvenliği konusunda çekinceleri oldu. Bunu da dinleyicilerimiz haliyle e, öngörebilirler. O yüzden e, Tufan Bey e, direnişin ya da işte biraz sonra konuşacağımız çalışma koşullarının en başından beri tanık olduğu için durumu bize fabrikadaki durumu bize özetlemeye çalışacak diyerekten e, sözü size bırakmak istiyorum. Ee, evet, söz sizde. Buyurun Tufan Bey. Ee, şimdi bu fabrika ile ilgili daha önce zaten sosyal medyada bazı bir takım açıklamalar, ifşalar olmuştu. Fabrikanın kendisinin birçok falsosu vardı bu konuda. Ee, biz de düşündük bu burada ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Birkaç arkadaşla da irtibat kurmaya başladığımız anda burada bir örgütlenme çalışması öngördük. Kendi içimizde bunu konuştuk. Fakat Süreç birazcık hızlı işledi çünkü e, fabrika mola ve yemek saatlerini e, COVID-19 virüsünü bahane ederek kısma yoluna girdi. Buradaki niyet tamamen yani işçi sağlığı, işçilerin sağlığı değil, aksine üretimin artmasıydı. Hal böyle olunca da biz bir an evvel elimizi taşın altına koyup bir yola koyulmak istedik. Çünkü yani insanların 15-20 dakika bir çay, su molaları, tuvalet molaları bile ellerinden alınmıştı. E, bu sebeple biz bir başlangıç yaptık. Ardından fabrika içindeki çalışma koşulları, sendikasızlık, denetim, taşeron meselesi, SGK, ücret kesintileri, mesailer, ekstra mesailer. Tüm bunları derleyip, toplayıp ne var ne yoksa bir flot halinde kamuoyuna aktarmak istedik. Niyetimiz bütün kamuoyunun bu fabrikanın içinde olan biten şeylerden haberdar olmasıydı. Böyle başladık. Biraz çalışma koşullarından çok kısa başlıklar söylediniz ama hani neler oluyor, neden böyle bir e, direniş örgütleniyor ya da örgütlenme çabasına neden girişildi? O koşulları biraz anlatabilir misiniz dinleyicilerimiz için? Şöyle ki e, fabrikadaki işçiler kendi aralarında bir şey izolasyon yaratmış fabrika yönetimi işçilerin birbiriyle asgari düzeyde iletişim kurmaları, sohbet etmeleri yasak çünkü birçok farklı birim var ambalaj, kumanya, kumanyanın alt bölümleri var balık bölümü var, medya bölümü var. Buradaki insanlar birbirlerini tanımıyorlar aslında. Birbirleriyle iletişim halinde değiller. 1500'den fazla çalışan var ama kimse kimseyle sohbet edemiyor. Çünkü e, şöyle bir karar almışlar. Yani insanlar birbirleriyle ne kadar çok sohbet ederse, diyalog kurarsa e, sorunları, sıkıntıları birbirleriyle paylaşacaklar. Bir araya gelecekler. Örgütlenecekler. E, bunun önüne geçmek için böyle bir anlayışı var fabrikanın. Bu e, yani insanların birbirleriyle konuşamadığı, sadece makine gürültülerinin duyulduğu bir fabrikanın bir köle kampından aslında bir taş uçağından bir farkı yok bizce. E, mesailer var, günde 12 saate varan vardiyalar var. E, 12 saat çalıştığını varsayarsak bir iş işinin bir saat de en az yolda gidiyor geliyor, sekiz saat uyuyor geriye yaşaması için. iki üç saatten daha az zamanı kalıyor. Bu insanlık dışı koşulları konuşmak Tartışmak istedik. Yani böyle büyük kurumsal bir holdingin e, bu gibi taraklarda bezli olmaması aslında biz bizi çok şaşırtmıyor da bu kadarını da beklemiyorduk açıkçası. Öte yandan taşeron için meselesi var. Bu bizim en çok değinmek istediğimiz, en çok paylaşmak istediğimiz, en çok tartışılmasını istediğimiz bölümdü. E, biraz es geçildi. Biz de bunun üzerine yoğunlaşıp tekrar bunu kamuoyunun gündemine sokmak istiyoruz, tartışılsın, konuşulsun. Bu mesele fabrikanın en ciddi sorunlarından bir tanesi şöyle ki fabrikadaki çalışan sayısının %70-75'i taşeron sigortasız, güvencesiz insanlardan oluşuyor. Şöyle bir anlayış var fabrikanın. Toplumun en çok ezilen kesimlerinden, romanlardan, Kürtlerden, işte mültecilerden, Suriyelilerden, Afganlardan yani en alt tabaka diyebileceğimiz, en çaresiz, en çok ihtiyacı olanlardan özellikle seçiyor bu kimseleri. Ki istediği zaman gelsin, istediği zaman gitsin, istediği zaman işten çıkartabilsin. Bir işçi statüsü de olmadığı için de herhangi bir hak talebinde de bulunmasın. Böyle bir niyeti var fabrikanın. En çok bunun tartışılmasını istiyoruz. Ee, öte yandan ödenmeyen mesailer var. Fazla mesai yapıyoruz. Karşılığı alınmıyor. Ee, çok Basit bahanelerden ücret kesintileri yapıyorlar. telefonda niye baktın? İki saat mesayını kesiyoruz. İşte tuvalete niye izinsiz gittin? Bir saat mesayını kesiyoruz. Niye bir dakika erken bastın çıkarken iki saat mesayını kesiyoruz gibi böyle ücret kesintileriyle insanları yıldırmışlar. Çalışanları. Bunların da tartışılmasını, kamuoyunca bilinmesini istedik. Yani öyle orada bir cennet, bir ütopya yok. Tamamen distotip, distop, distopik bir ortam var yani bu fabrikanın içinde. Evet. Mustafa Bey e, biraz önce de söyledim e, kamuoyuna da e, yansıyan kadın işçi sayılarının aslında fabrikada çok yüksek olduğu hatta e, fabrika patronunun kadın işçi sayısı Türkiye'de en çok çalışan fabrika olmakla tırnak içinde söylüyorum övündüğü e, belirtiliyor ifadeleri var. E, kadın işçilerin e, ile ilgili e, tuvalete, değil mi? tuvalet önlerine e, mola yerlerine kameraların yerleştirildiği e, kreşin olmadığı e, yine belirtilenler arasında. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. evet Hatta şey belirtilmişti e, ben hemen hemen yaptım Tuvalet kapılarının anahtarla kilitlendiği e, tuvalete çıkmak isteyenlerin çıkarılmadığı ve bu işini Evinde gör, buraya öyle gel. Gidince evinde görürsün. Burası tuvalete gitmeyiz değil vesaire gibi aslında azarlanıyor bir şekilde işçilerle konuşulduğu da Twitter'da konuşulan konular arasındaydı. Tabii çok böyle e, alaycı bir dille yaklaşıyorlar bu mesele. Yani bir insanın tuvaleti gelebilir. Beş dakika önce evden çıkarken yapsam bile bir saat sonra iş yerine vardığında tuvaletin gelebilir. Yani bu insani bir şeydir. İnsana ait olan bir şeydir. E, sırf Üretim durmasın, o işçi oyalanmasın, 5 dakika gidip gelmesin diye böyle e, açıklamalarla, davranışlarla karşılaşıyor burada insanlar. Tuvaletlerin önlerine kamera konuyor, bu kamera 24 saat izleniyor. Yani bir tuvaletin önüne kamera neden konur? Bir insan o kim oraya giriyor, kim çıkıyor mesela zaten ne kadar ne sıklıkla girip çıkıyor bunu denetliyorlar. Öte yandan e, kaplana kilit vuruyorlar. İnsanlar zırh pır tuvalete gitmesin diye yani açıklamaları bu yönde. Zırh dediğime bakmayın. Yani böyle yani ahlak dışı bir işleyiyle karşı karşıyayız biz. Kıraş sormuştum Tuhan Bey. Ee, bu kadar çok kadının çalıştığı bir fabrikada e, büyük bir ihtimalle de e, çocuklu e, kadın işçiler de vardır. Ve kreşin olmaması da bu ifşaların arasında e, yer alan ifadelerden bir tanesiydi. Hem ifşalarımız arasında yer alıyor hem de öncelikli taleplerimiz arasında yer alıyor kreş meselesi. Yani bin tanenin üzerinde kadın var. Burada çalışan hepsi büyük bir bölümü çocuk sahibi. Bugün en ucuz kreş 2000 liradan başlıyor. Zaten verdikleri para 2800 lira. Yani bu kadınlar hangi kazancını Çocuğuna birisi baksın diye başka bir kuruma verebilir ki. Mümkün değil. E, çocuklarını evde bırakıyorlar. Büyük ablalar, büyük abiler küçük çocuklara bakıyor falan. E, %70-80 nüfuslu kadın işçi oranına sahip bir fabrikada, bir holdingde nasıl olurdu yani bir kreş olmaz? Bunu merak ediyoruz. Yani, hani bununla övünüyorlar. Biz en çok kadın çalıştıran fabrikayız diye övünüyorlar. Ama yani bu kadınlara siz ne veriyorsunuz karşılığında kölelikten başka? Hangi şartlarını iyileştirdiniz? Mustafa peki. Sen'in peki. Lütfen. Evet evet. Yani sürecin nasıl ilerlemesini görüyorsunuz, Mustafa Bey? Yani bir yandan sosyal medyada artık ifşalar başladı. Bir yandan örgütlenme çalışmaları var anlayabildiğimiz kadarıyla. Hem bundan Hı -hı. sonrası da neler öngörüyorsunuz? Hem de e, patronun bundan sonra ne tür adımlar atacağını düşünüyorsunuz. Çünkü bir yandan ifşalar var. Bir, bir takım uygulamalar başladı mı? Ee, bu ifşalar sonuçta işverenin kendisi de, patronun kendisi de büyük ihtimalle takip ediyor. O cepheden bir girişim oldu mu? Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? E, ben de aslında ee, Mustafa'nın e, sorusuna ek olarak içinde belki cevap verebilirsiniz. Aslında bu ifşalardan sonra e, fabrikanın içinde nasıl bir hareket de var? Sadece patron tarafından değil, nasıl tepkiler alınıyor, e, işçiler ne düşünüyor... Aslında bu yapılan ifşa çoğunluğu e, temsil ediyor mu bir de tabii ki? Aslında böyle de bir sorun da var tabii ki. Kesinlikle çoğunluğu temsil ediyor. Çünkü bu fabrikanın yüzde yüzü işçilerden oluşuyor. Ve biz onların tamamının söz hakkını almasak da onların dertlerinin sorunlarıyla hemhal olmuş, onların dertlerinin sorunlarını çözmek için, aktarmak için uğraşıyoruz. Bu herkesin, biz herkesi temsil ediyoruz aslında orada. Şimdi. Bu sorularınızdan ilkine cevap vereyim. Fabrika içinde ne gibi değişiklikler oldu? Öncelikle bu mola ve yemek saati uygulaması yasağı şimdilik kalktı. 12 saatlik vardiyalar vardı. Önümüzdeki hafta başına itibaren 3'er vardiyaya dönecek 8'er saat. Böyle bir iyileşme oldu. Öte yandan fabrika içinde bazı tadilatlar var. Bunun sebebini henüz bilmiyoruz. Bir denetime hazırlık mı yapılıyor? Yoksa başka bir şeyin var altında? Bunu henüz çözemedik. Yakın zamanda bunu çözdüğümüzde de kamuoyuyla bilgisini paylaşacağız. Bu denetimler yani o fabrika o haliyle önceki denetimden de geçmişti. Hiçbir ceza almadan, hiçbir usule aykırı bir durum olmadan da denetimden geçmişti. Dostlar alışverişte görsün diyoruz biz bu duruma. Hani öyle geliyorlar, yukarıda çaylarını içiyorlar, gidiyorlar. Kimsenin kimse denetlediği yok aslında. İlk soruya dönecek orsak da bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Twitter bizim için şey değil, çok büyük bir anlam ifade etmiyor çünkü hayat Twitter'dan ibaret değil. Bu işlemlerin, bu işlemlerin hayatın yarısı o fabrikanın içinde geçiyor. Twitter'ı kullanma amacımız fabrikadaki gelişmeleri, sorunları kamuoyuyla paylaşmaktı. Herkesin bilgisine sunmaktı. Bundan sonra işimiz fabrikanın içinde. Orada örgütlenmeye çalışıyoruz. Asıl mevziyi oradan kuracağız yani. Biz sabah akşam ifşalayalım, fabrika içindeki kötü çalışma koşullarını anlatalım. Evet bir olumlu anlamda geri dönüşler, tepkiler var ama bu fabrikanın içine yansımadığı sürece bir anlamı da yok aslında. O sebeple fabrika içindeki çalışmalara yoğunlaşmış durumdayız şu anda. Evet aslında bu ifşa mevzusu son dönemlerde Avrupa'da da çok tartışılan bir şey. Hatta Fransa geçtiğimiz günlerde Fabrika içlerinde bu tür ifşalara başvuran işçilerin ve elemanların korunması için genel bir yasa çıkarmaya çalışıyordu. E, Yaptığınız şey bu açıdan değerli. E, çünkü kötü koşullar dile getirildiğinde hem örgütlenme çalışmalarına bir katkısı oluyor hem de bir yandan da söylediğiniz gibi sadece Twitter'dan ifşa dahi en azından vardiyaların 8 saate düşürülmesini, mola ve e, çay saatlerinin ilişkin uygulamaların geriletilmesine yol açabilmiş. E, Peki, e, örgütlenme çalışmaları nasıl gidiyor? Ne bekliyorsunuz? Eğer e, bir güvenlik riski oluşturmayacaksa e, biraz o konuya da değinseniz. Tabii yani şu şöyle an değineyim. Büyük ihtimalle sendikanın olmadığı bir iş yeri. E, ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu kadar büyük bir işçi sahip bir fabrikada şimdiye kadar sendikanın olması, sendikanın girmemesi, sendikal faaliyet yürüt, yürütülmemesi eee bir, bir durum. Bunu önüne geçmek için dört kolları yani kollarımızı sıvadık, can havliyle bu işe atıldık. Bundan yani biz aslında bir dergi çevresiyiz. Bir sosyalist bir dergi çevresinin okurlarıyız. Hepimiz işçiyiz. Aramızda İnşaatçı var, duvarcı var, sıvacı var, mana var, e, aşçımız var. İşte dar denle çalışan arkadaşlarımız var, orada çalışan taşıyan arkadaşlar var. Şimdi bir kısmı e, işinden de oldu. Bu konuda birazdan değinmek istiyorum bu verdiğiniz şey, sorduğunuz sorudan sonra. Yani bu anlamda fabrikada bir e, örgütlük elde edebilirsek. İlerleyen zamanlarda buraya bir en kötü ihtimalle bir sendikanın girmesine, sendikal faaliyette bulunmak için bir çaba harcayacağız. Bunun da tabii yani bir erkek olarak burada konuşuyorum. Burada konuşacak son insanım. Ee, asıl muhatap ben değilim işte. Yani Türkiye'de herhangi bir sorundan bahsetmen işinden atılmana sebep olabiliyor. O sebeple bazı çekimgelerimiz var. Kadın arkadaşları buraya alamadık. Ya yani Bundan sonra fabrikanın içine yoğunlaşacağız kısacası. Evet, aslında işlem çıkarılan bu ivme. Ee, ben sormuştum ama tekrar sormak istiyorum. Ee, şu anda fabrika'daki e, işçiler bu sosyal medyadaki ifşalar daha sonra işte belirli e, gazetelerde yayın organlarında bunun haber edilmesiyle ilgili onların fikirleriyle de ilgili birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Yani kendi daha güçlenmiş hissediyorlar mı seslerini bu anlamda? Olumlu, ya da endüstriye dönüşler aldınız? Hani e, neler söylüyorlar? Şöyle ki olumlu olumsuz e, tepkiler aldık. Olumlu olanlar tabii ki yani bu insanların sorunlarından bahsediyoruz, bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. daha bizim adımıza da konuşanlar var. Nerede bu insanlar bulalım bunları takip edelim, ulaşalım e, diye olumlu tepki veren arkadaşlarımız da var. E, olumsuz Tepki veren işinden edilme korkusuyla bak işte bunları yazdılar şimdi bizi işten çıkartacaklar gibisinden korkan insanlar da var ama onların korkuları da yani bizim baklılığımızın önüne geçmiyor. Öte yandan e, devamlı Twitter sayfalarını yeniliyor. Usta başları formeller bir şey yazmışlar mı ne yazmışlar gibi devamlı sayfalarını yeniliyorlar. Yani fabrika içinde de... Ne yazdığımıza dair bir merak var. Devamlı takip etmekteler insanlar. Evet, peki e, az önce işinden olan arkadaşlar da oldu. Bu konuya da değineceğim demiştiniz. İsterseniz öyle evet, da açalım. Bu çok hassas bir mesele. Bazen iyi bir şeyler yapmak isterken kötü şeylere sebep olunabiliyor. Ama bunda zaten niyetimize bir kuşku yok tabii ki. Ee, dediğimiz gibi fabrikanın büyük çoğunluğu sigortasız taş taşeronlardan oluşuyor. Bu taşeronlar da yani e, birine bir rol biçmişler. O gidiyor kahveden oradan buradan on tane adam topluyor mahalleden falan. O geliyor e, oradan bir çağrını alıyor. E, taşeron dediğimiz şey de aslında bu. E, bu sorunlardan bahsettiğimiz zaman fabrika yönetimi şöyle bir karar aldı. Bütün bütün taşeron işçilerin büyük bir bölümünü evine yolladı. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki ya işte tamam iyi güzel bu sorunlara değindik ama bak işte yevmiyelerimiz delinmeye başladı. Bak işimizden olduk. Şimdi ne yapacağız diye yakınıyorlar. Haklılar. Bu konuda çok üzülüyoruz. Ee, bazı arkadaşlarımızı zor durumda bıraktık. Çok mahcubuz. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Şöyle yani bu insanların çoğu mülteci aslında yurttaş Kürtler de var tabii. Ya herkes için eşit örgütlenme hakkı, sendika hakkı, çalışma hakkı talep ediyoruz. Bütün mülteciler için ya bütün insanlar için talebimiz bu yönde yani herkes için çalışma hakkı, örgütlenme hakkı, sendika hakkı. Ve bu muhatabı da fabrikanın sahibinin kendisi değil. Bu sadece onunla bitemiş şey değil. Bu çağrımız iktidaradır aslında. Ama öte yandan şimdi bu insanları çalıştırıyorsunuz Sar sultan duydu. Yani bütün cümle alem, yedi düvel biliyor da bu insanların bu fabrikada böyle güvencesiz çalıştığını devlet bilmiyor mu? Biliyor tabii ki. Ama bu bir karşılıklı şey. Alışveriş diyelim. Göz ki, e, Sadece kesin sayıyı bilmiyor olabilirsiniz ama gözlemlere dayalı olarak e, çalışan işlerin acaba yüzde kaçı e, mülteci, göçmen statüsünde ya da bunların netleştirmek için soruyorum. Çalışma izinleri var mı? Çalışma izni var da mı çalıştırılıyorlar yoksa sadece e, ucuz iş gücü olarak bakılıyor ve herhangi bir çalışma izinleri yok. O yüzden mi sigortalar yok? Sigortası çalıştırıldığını söylemiştiniz. Çalışma izinleri olan Türkiye Cumhuriyeti Vatı'nda şu Kürtler de var orada, Romanlar da var ama sigortalar yatmıyor. Ee, hani bu anlamda bir şey yok. Fabrika yönetimin bir sıkıntısı yok. Ee, çalışma Koşulluğunu oluşturmayan mülteci statüsündeki insanlar da çalıştırılıyor. Şimdi bu eğer bir insana çalışma hakkı vermiyorsanız bu insanın barınma, yiyecek, giyecek gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız bu statüdeki bir insan için. E sen buna hem bu insanlara hem bunu sağlayamıyorsun hem çalışmasına engel oluyorsun. Böyle de bir tezat var. Bunun da tartışılması gerekiyor. E, peki... E... Taşuran çalışan işler asli işlerde mi çalıştırılıyor yoksa hani temizlik, yemek vesaire gibi alanlarda mı? Ee, daha çok pis işlerde diyelim. En kötü, en zor işlerde çalıştırılıyorlar. Çünkü yani günübirlikleri üç gün çalıştırıyor. Oradaki işi bitiriyor, gönderiyor. iki gün sonra o birimde tekrar iş çıktı. Tekrar çağırıyor. Yani daha çok yani sigorta işçilerin yapmadığı daha kötü koşullardaki işleri taşeron işçilere veriyorlar. Sigortalar daha çok makine başında. Biraz daha rahatlar Bir nevi daha rahatlar taşeron arkadaşlara göre. Son dört dakikamıza girdik. Bu son dört dakikaya girmişken aslında biraz önce çok kısaca biz bir dergi çevresiz ve her iş kolundan işçi dediniz. Biraz ondan evet. bahsetmek ister misiniz hem bir değerlendirme açısından bugünkü Türkiye'nin çalışma koşulları ve güvencesizlik, örgütsüzlük mevzusunda. Evet. Ya işçi sınıfının örgütlenmekten yegane Başka şansı yok. Ee, dünyada iki sınıf var. Yani işçi sınıfı ve burjuvalar. Ya birindensin ya ötekisinden. Eğer bir üretim aracı yoksa elinde devamlı eziliyorsundur yani burjuvalara karşı. Bu anlamda bütün işlerin bir yerde toplanıp bir araya gelip birleşmesi lazım. Ki e, bu ezilmişlik son bulsun. Bizim bütün gayemiz budur. Bu amaçla yola çıktık. Uzun zaman Türkiye sosyal Hareketi'nde farklı kurumlardan mücadele ettik. En son burada buluştuk, bir araya geldik. İyi bir şeyler yapmak istiyoruz, doğru şeyler yapmak istiyoruz. Ne olursa olsun kimseden gizlemeden, saklamadan herkesin tartışacağı bir platformda bir politik tutum tutturmaya gayret gösteriyoruz. Bir dergi çevresiyiz, bir işçi birliği oluşturma gayretindeyiz önümüzdeki bir Mayıs'ta umarım her şey yolunda gider ve biz de ilk defa alanlarda olmuş oluruz. Evet. Son bir buçuk dakikamız. Peki dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Özellikle işte malum Dardaner'le ilgili ne yapabilirler? Ya sürecin takipçisi olsunlar. Bizi bizden desteklerini eskiyemesinler. Hani ne yapabilirler? Bizim adımıza Bulundukları ortamlarda bu sosyal medya olur, bir kafe olur, bir okul olur, iş yeri olur, fark etmez. Bizim sorunlarımızdan bahsedilir. Bizim sorunlarımız onların da sorunları. Onların sorunu da bizim sorunumuz. Ee, hepimiz aynı paydada bulunuyoruz. Hani bu anlamda bize destek olmaları bizi sevindirir. Gerisi zaten aslında bize kalmış. Fabrikadaki işçilerin kendisine kalmış. Onlar ne karar verecekler bu süreçte? Asıl önemli olan o. Evet. Ee, bize katıldığınız e, için teşekkür ederiz. Mustafa eklemek aslında, istediğin bir şey var yani, mı? Evet. Aslında yani, biz teşekkür ediyoruz ilgi alakanız için. Sen... Sağ olun yani çok fazla e, bu anlamda destek, destekler aldık. Hepimize ayrı ayrı sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde yeni gelişmeler olduğunda e, ya da programı katılmak isteyen bir kadın arkadaşımız olduğunda özellikle kendi sorunlarını anlatmak için e, mikrofonlarımız sizlere yine açık. E, bizlere ulaşabilirsiniz. Biz de sorunlarınızı dinleyicilerimize aktarmak isteriz. yeniden ve gelişmeleri. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ve bir başka emeğin gündeminde görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.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 human rights